Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, aziz kardeşlerim, melek ve peygamber inancımız. Konuyla ilgili prensipler ve tartışmalar. Önce melek inancı ile söze girelim. Çünkü peygamberler aldıkları semavi bilgiyi meleklerden alırlar. Melekler aracılığıyla alırlar. Bu bakımlar önce melek inancının konuşulması peygamberlik inancına da bir mukaddime olacaktır. Etimolojik olarak melek sözcüğünün ya e, elekeden geldiğini yahut meleke kökünden geldiğini söylerler. Elekeden geldiğini söyleyecek olursak e, eleke risalet anlamına gelir. Elçilik demektir. E, bu bakımdan melek de Aslında melek imiş. Sonra lafızda bazı tahavvülat kelimeyi melek şekline dönüştürmüş. Ve elçi, Allah'la insanlar arasında elçi varlıklar anlamına geliyor. Mülk kökünden geldiğini ya da milç kökünden geldiğini düşünecek olursak güç tasarruf anlamına gelir. Meleklerin e, yukarı dünyadan aldıkları bazı direktifleri Aşağı dünyaya uygulama, yerine getirme konusunda güç ve tasarruf sahibi olduklarını, yetenekli, donanımlı olduklarını e, ifade ediyor. Her ikisi de melek kavramının ifade etmiş olduğu gerçekliğe tekabül ediyor. Melekler Allah Azze ve Celle ile genel olarak insanlar ve diğer yaratılmışlar arasında ama Bilgi ve direktiflerin taşınması sadedinde ama bazı olayların, hadiselerin icrası ve gerçekleştirilmesi sadedinde olsun aracı varlıklardır, elçi varlıklardır. Allah azze ve cel gökten yağan kar tanelerine kadar e, gerek tabii olayları gerekse peygamberlere indirilen, vahye kadar dini ve şer'i hadisatı melekler aracılığıyla gerçekleştiriyor, icra ediyor. Bu itibarla melekler e, semavi varlıklardır özü itibariyle. Bunların bir kısmı mele-i ala dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin katında sürekli ona kulluk eden, tesbih eden, zikreden, insanlara iman edenlere istiğfar eden, İşleri zikir, tesbih ve ibadet olan melekler olduğu gibi işleri kainattaki umuru tabiiyeyi ve umuru şeriyeyi tedbir ve tedbir olanları da vardır. Çeşit çeşit vazifelerle görevlendirilmiş olan kutsi varlıklardır. Hz. Ayşe validemizden gelen bir rivayet meleklerin özü çamuru hakkında bize bilgi verir. Melekler nurdan yaratılmıştır, cinler ateşten, insanlar da çamurdan yaratılmıştır. Dolayısıyla üç çeşit varlık var. Nur, nar ve turab. Nuri varlıklar melekler, nari varlıklar cinler ve turabi varlıklarda insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de öyle tabii ki. Yani fiziki gördüğümüz kesif, yoğun, camit fiziki varlıklar toprak varlıklar kaynaklıdır, ham maddelidir. Hı. Görmediğimiz daha latif, daha şeffaf e, yaratılışı haiz olan cinler iblis ve şeytan da cinlerdendir. Onlar ateş kökenlidir, kaynaklıdır. Onlardan daha latif olan melekler de mur kökenlidir. Bu rivayet buna açıklık getiriyor. İblisin cin mi olduğu melek mi olduğu hususu da tartışılmıştır. Ekser alimlerin kanaati Asen-i Basri ve İmam Zühri başta olmak üzere iblis cinlerdendir. Zaten Kehf suresinde ayeti kerime de bunu sarahatle ifade eder. İblisten bahsederken استعيل billah kâne minel cinni fefeseqa an emri rabbih buyurur. O iblis cinlerdendi ve Rabbinin emrine karşı geldi der. Bu bakımdan bizim inancımızda Allah'ın emrine isyan etmiş, baştan çıkmış, azıtmış bir melek grubu olarak iblis, şeytan, cin taifesi yoktur. Ama Yahudilik inancında, kadim inançların bir kısmında şeytanın da aslı melektir ve melekler içinden bir grup Zamanla Allah'ın emirlerini çiğnemiş, azıtmışlar. Ondan sonra iblisleşmiş, şeytanlaşmışlar. Tabiat itibariyle, ya onlara göre nurdan yaratıldığını zaten söylemiyorlar da, yani nurdan yaratıldığını söylemiyoruz onlara göre. Bizim literatürümüze göre nurdan yaratılmıştır. Ama Yahudi kaynaklı bilgilerde, nurdan yaratıldığı yönünde bir bilgi yok. Ama meleklerin içinden bir grup Allah'ın emrini çiğneyip, azıtarak, baştan çıkarak şeytanlaşıyor ve onlar bildiğimiz cin ve şeytan taifesini oluşturuyor. Ancak bizim alimlerimizin ekseriyetinin savunmuş olduğu Kur'an'ın açık ayetleriyle daha fazla örtüşen görüşte e, iblisin ve cinlerin ayrı bir varlık, ayrı bir tabiat olduğu meleklerin ayrı bir tabiat olduğudur ve iblisin de cinlerden olduğudur. İbn i Abbas'a nispet edilen bir görüş var. İblis aslında meleklerden de Melekler içerisinde cin diye bir kabile vardı, o kabile dendi, sonradan isyan etti ee, ve bugünkü haline geldi, şeytanlaştı. öyle bir görüş varsa da e, bu görüş gelenek içerisinde çok fazla taraftar bulamamıştır. Çünkü görüşün dayanağı da zaten meleklere, Adem peygambere secde emriyle ilgili ayeti kerimedeki istisnadır. Yani Allah Azze ve Celle meleklere, Adem'e secde edin diyor. Bütün melekler secde ediyor. İblis hariç. İblisi melekler içinden istisna ettiğine göre demek ki iblis de meleklerden bir gruba dahil ki onlar içinden istisna ediliyor. Meleklere dönük hitap iblisi de bağlıyor. Demek ki iblis meleklerden. Ancak bu zahir bir ifadedir. Öbürü nastır. Kâne minel cin fefeseqa'an embi rabbi bizatihi iblisin kökeni tabiatı konusunda bize bilgi veren bir ayettir. Bu ise bu bağlamda gelmemiştir. Bizetihi, i̇blisin kökeni ait olduğu cinsiyet ya da tür e, ile ilgili ayeti herhalde bir başka hususta valid olmuş. Ama zahiri itibariyle konumuza e, delalet eden ayetten önce tutmak gerekir. Evet Bizim inancımıza göre melekler cinsiyet taşımazlar. Erkek ya da dişi gibi vasıflarla vasıflandırılamazlar. Keza yemek, içmek, üremek gibi özellikleri yoktur. Apayrı bir tabiatları vardır. La ya'sûnallâhâ mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'marûn. Ne emrolundularsa onu yerine getirirler diyorlar. Asla Allah'a karşı gelmez der. Ayetinin de ifade ettiği gibi. Onlar hiçbir zaman Allah'ın emrini, hududunu çiğnemez der. Ancak Yahudi inancı burada da bizim inancımızdan farklılaşıyor. Yahudi inancında Tevrat'taki bazı ifadelere bakılırsa bazen meleklerin Allah'ın oğulları olarak takdim edildiğini görüyoruz Tevrat'ta. Mesela tekvinde Allah oğulları, melekler, insan kızlarının güzel olduklarını gördüler ve kendilerine onlardan beğendiklerini seçip karı aldılar diye bir cümle geçiyor. Çok acayip bir kitap bu. Burada meleklerin Allah'ın oğulları olarak anıldığını görüyoruz. Bu bir mecaz mıdır, hakikat mıdır, gerçekten bir cinsiyet mi veriyorlar? sorusu akla gelebilir. Çünkü oğul ifadesini onlar kendileri içinde kullanıyorlar. Nahnu ebnaullahi ve ahibbâuh diye Kur'an, Yahudilerin ağzından bize bu itirafı, yahut bu ikrarı aktarıyor. Bizler Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Allah'ın sevgili çocuklarıyız diyorlar. Ya bu mecazdır. Baba oğul demek illa üreme yoluyla olan bir nesil ilişkisi değildir. Bu bir yakınlık ilişkisi olarak da mecazen kullanılabilir. Yani biz Allah'la aramızdaki ilişki baba-oğul ilişkisi gibidir. O bizim babamız gibi bize yakındır. Biz de ona oğlu gibi yakınızdır şeklinde. Ama burada bunun bir mecaz olmadığını görüyoruz. Çünkü burada evlenmekten bahsediyor. Yani insanların kızlarının Allah'ın oğulları olarak tanıtılan melekler tarafından alınıp Kendilerine karı edildiklerinden bahsediliyor ki bunun mecaz olmadığını herhalde burası gösteriyor olsa gerek. Böyle tutarsız çelişik ifadeler Tevrat'ta var. Yahudi inancında da böyle karışıklıklar var. Kur'an bize Mekke müşriklerinin de melekler konusundaki sapkın inancını aktarır değil mi? Onlar melekleri Allah'ın kızları olarak kabul ederler. Şimdi Yahudiler Allah'ın oğulları diyor. Mekke müşrikleri de kızları diyorlar. Böyle birbirine ters iki E, sapkın bir inanç var. İslam, Kur'an ve tevhid dini ikisinin ortasında melekler ne kızdır ne erkektir. Allah'ın da ne kızlarıdır ne de oğullarıdır. Melekler böyle bir e, cinsiyet kaydından azad edirler. Keza Allah'la aralarında da böyle bir nesil ilişkisi yoktur. Allah doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Herhangi bir varlığın Allah'la böyle bir ilişkisi olması da mevzu bahis değildir. Sadece melekler değil ruhani varlıklar diye işte cin ve şeytanı da dahil ettiğimiz ruhani varlıklar diye bir grup var. Melek, cin ve şeytan şeklinde. Hazreti Ayşe validemizin bize rivayet etmiş olduğu hadiste bunu ifade ediyor. Bunların... İki ayrı çamurdan ya da iki ayrı kaynaktan kökenden geldiğini bize anlatıyor. Ama ruhani varlıklar algısı sadece vahye dayanan dinlerde değil, bizim vahye dayandığını bilmediğimiz ya da emin olmadığımız yakın uzak doğudaki bütün dini yapıları da vardır. Onlarda da değişik isimlerle anılan melek inancı vardır, cin inancı vardır, şeytan inancı vardır. Yani... İyicil, ruhani varlıklarla kötücül ruhani varlıklar inancı bütün dini yapılarda vardır. İşte melek değişik kelimelerle ama şu anlamlarda kullanılır. Bütün dünya dinlerinde haberci, elçi, mesajcı, güçlü, kuvvetli, tasarrufta bulunan ve yöneten şeklindeki anlamlarda kullanılır. İşte... Latince'de Angelus, İbranice'de Malah, bizdeki melekle epey bir ağız benzerliği var. İbranice, Arapça, kuzen diller. Arapça'da da melek lafzı ile anılıyor. Bütün dinlerde böyle bir inanç var. Ve genel olarak da dinlerdeki tanıma bakıldığında melek Allah'la insanlar arasında ya da yukarı alemle aşağı alem arasında aracılık işleri gören, gerek bilgi taşıyan, gerekse, Bir kısım direktifleri hayata geçiren, uygulayan varlıklar olarak yer alıyor. Keza aynı zamanda iyi insanlara iyilik telkin eden ve iyi insanları koruyup kollayan bir ruhani varlık olarak da geçiyor. Bizim de literatürümüzde bu anlamda melek inancı vardır. Nasıl? Tabii ona da geleceğiz. Bir tarafta da ne vardır? Kötücül ruhani Varlıkları vardır. Bunlar da tam aksi yönde. İnsanlara kötülük istikametinde telkinde bulunurlar. Vesvese diyoruz ya. Ve insanları baştan çıkarmaya çalışırlar. Kötülerin yanında yer alırlar. Kötüleri kollarlar. İyilere karşı savaş açarlar. Bunlara da cin ve şeytan yahut cinlerin münkirleri anlamında şeytanlar denmiş oluyor. Bizde de İbni Mesud'dan gelen rivayet, Bununla benzerlik arz ediyor. Efendimiz'den naklediyor İbn-i Mesut radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem. Meleklerin ve şeytanların lenmesi vardır diyor Efendimiz hadisinde. Lemme. Yani bir tür telkin, iç telkin diyelim biz buna. Şeytan neyi telkin ediyor insana? Neyi fısıldıyor? Biz buna özelde vesvese diyoruz. Bir, اِعَادٌ بِشَرِّ وَتَكْذِبٌ hak Şerri sürekli. ...korku olarak insana sal salıyor, sürekli kötülükle insanı kaygılandırıyor. Bir iyilik yapacağın zaman sürekli aman yapma, yarın öbür gün elinden çıkar... ...sen kendin muhtaç duruma gelirsin, yapma etme diye sürekli iyilik yapacağı zaman ona korku veriyor. Bir insana güvenecek mesela, sokun güvenme sana ihanet eder. İnsanlar arasındaki güveni bu manada Efendimiz'i edilemeye de çalışıyor. Birbirine güvenmeyen topluluk ne olur? birbirini selamaz. Birbirini sevmeyen topluluk birbiriyle bütünleşemez. Vahdet oluşmaz. Sürekli bizi birbirimize düşürmeye çalışır. Aradaki güven duygusunu bu şekilde birtakım yersiz endişeler, yersiz efendim kaygılar insana e, vesvese yoluyla vermek suretiyle bir de hakkı tekzip eder. Melek Tamaks'i yönlendirmen verir. O da ne yapar? İradum bil hayr, <gülüyor> va'dum bil hayr. Hayırla İnsanı sürekli teşvik eder, özendirir, ümitlendirir bir iyilik yapacağın zaman yap Allah'tan Allah için yap korkma. Allah yerine verir. Sen güven, sen hakkaniyetli ol, dürüst ol. Birileri sana kele katar, ihanet eder vesaire. Ee, Allah sana destek olur. Allah senin arkana Efendim bir koruyucu melek verir. Takar. Dolayısıyla ihanet sana zarar vermez. İnsanlara güvenmen gerektiği yerde insanlara güvenmeni söyler. Keza iyilik yapman gerektiği yerde iyilik yapmanı salık verir. Cimrilik efendim elimden çıkar, fakrı zarar et korkusuyla seni korkutmaz. Keza hak ve hakikatı doğrulatır, tasdik ettirir. Yani iyi yöndeki duyguları iyiliğin, Yaşatılması ve sürdürülmesi yönündeki telkinleri biz meleklerden alırız. Kötülüğün yaşatılması ve sürdürülmesi yönündeki telkinleri, iyiliğin e, alanının daraltılması yönündeki telkinleri de şeytandan alırız. İşte insan şeytanla melek arasında böyle bir gelgit yaşar. Melekten yana tavır alanlar, şeytandan yana tavır alanlar şeklinde sınıfını ve saffını insan belirler. Evet. Meleklerin sayısıyla ilgili bizim kaynaklarımızda bir bilgi yoktur. Sayısız denebilecek kadar kalabalıktırlar. Ama Tevrat'ta, kadim kitaplarda işte binlerce binler, on binlerce on binler şeklinde. O da aslında bir rakam tahtidi değildir. Çokluk ifade etmek üzere kullanmıştır Hinduizm'de böyle bir 330 milyon rakamı var. Bu Ve onlara göre melekler yer, içer, insanların taşımış olduğu özellikleri taşırlar, bizim hallerimizde hallenirler. Hatta e, melek onlara göre ibadetlere yoğunlaşarak aslında insan üstü mertebeye çıkmış, özü insan olan azizlerdir, ermişlerdir. Hinduizmde böyle bir inanç da var. Ama bizim inancımızda melek böyle. Bir başka şeymiş de daha sonra da melekleşmiş, saflaşmış, ermiş de melek olmuş böyle bir inanç yok. Hiçbir insan ne kadar zühtü riyazat gösterirse göstersin insan olmaktan çıkmaz, melekleşmez yahut tanrılaşmaz. Keza kadim dinlerde meleklerin böyle tanrısal bir kişilik taşıdığına dair inanç ve algıda olduğunu görüyoruz. Hatta putperest dinlerde ya da putperest yapılarda melekler yeryüzüne indirgenmiş, Yeryüzünde putlarla sembolize edilmiştir. Yani putlar aslında birer meleği sembolize eder. Birçok putperest yapıda. Ve meleğe bu şekilde perestij ederler. Putlara tapmak aslında onların simgelemiş olduğu o tanrısal varlıklar olan meleklere e, aslında tapınmaktır, perestij etmektir. Melekler de Allah'ın artık kızlarıdır, oğullarıdır. Yahut onlarda yarı tanrısal Efendim kişiliklerdir. Bu itibarla... Böyle bir aile gibi bir grup halinde tanrılar grubuna karşı bir kısmını melek diye bir kısmına işte tanrıların tanrısı diye itikad ederek melekleri de yeryüzünde putlarla sembolize etmek suretiyle böyle bir karışık bir inanç bir algı da putperest dinlerde var. Kadim dinlerin bir da meleklerin böyle tanrısal varlık oldukları tanrı oldukları yarı tanrı oldukları yönünde inançlar da var. Karmaşık bir yapı İslam. Getirdiği tevhid esasıyla bütün bu karışıklığı ortadan gideriyor, kaldırıyor. Saf, arı, dur, tevhide uygun prensiplerle meleğin konumunu, yerini, insanın konumunu, yerini, şeytanın konumunu, yerini, her şeyi belirliyor. Hepsi tevhide uygun biçimde kendine has Efendim konumunu o dizayn içinde buluyor. Evet şeytan kötücül bir güç olarak insanları kötülüğe teşvik ediyor ama şeytan tanrısal bir varlık değildir. Yani dualist dinlerde işte mecusilikte böyle bir inanç var. Aydınlık ve karanlık iki ayrı tanrıdır. yazdan Ehrimen şeklinde. Aydınlığın tanrısının güya güçleri olarak melekler var. Karanlığın tanrısının da güçleri olarak şeytanlar var. Böyle başka bir tanrının haşa diğer tanrıyla savaş amacıyla insanları yoldan çıkarmak yeryüzünde, kainatta, evrende kaosu tetiklemek için kullanmış olduğu ve karşı konulamaz güçler olarak şeytan inancı bizde yoktur. Şeytan da Allah'ın yarattığı bir kuldur. Gücü sınırlıdır. Zaten müminler üzerindeki gücünün sınırlı olduğunu Kur'an'da ifade eder. Hilesinin aslında mümin ve müttakih kişiler açısından çok da basit olduğu Kur'an'da ifade edilir. Allah'a tevekkül eden, gönlünü Allah'a rapt eden, Bir insan için şeytanın hilesi, vesvesesi, sultanı çok çok sınırlıdır, azdır, hafiftir. Melekler, onlar da Allah Azze ve Celle'nin verdiği kadarıyla güç ve kabiliyet sahibidirler. Bunun ötesine geçemezler. Her birisi Allah'ın tekçi ve mutlak güç ve otoritesi altında kendilerine yaratılıştan takdir ve tayin edilmiş olan, Hudutlarda bir güce ve kabiliyete sahiptirler. Yine tasarrufları Allah'ın sınırlarını çizmiş olduğu o çerçeve ile sınırlıdır. Ötesine geçemez. İrade sahibidirler ama iradelerini hep hayır yönünde kullanırlar. E, tabiatlarında kötülüğe dair bir meyil yoktur. Meleklerin. Ama cinlerin vardır. Cinlerin hem iyiliğe hem kötülüğe karşı içlerinde bir temayülü vardır. Ama şeytanlaşmış olanlar, kafir cinler, artık azıtmış olan cinler, iradelerini kötülüğe kullanmışlardır ve artık kötülüğün neferleri olmuşlardır. Ama cinlerin de mümin olanları vardır. Cinler insanlar gibi mükellef varlıklardır. Onların da imanı yahut küfrü, hidayeti yahut dalaleti söz konusudur. Onlar da bıçak sırtındadır. Onlar da niyetleriyle, duygularıyla, kararlarıyla, tavır, davranış ve uygulamalarıyla bir sınavdadırlar. Bu bakımdan yaptıkları her şey lehlerine ya da aleyhlerine olmak üzere kayda geçirilmekte ve karşılarına çıkarılmaktadır. Melekler böyle değildir. Melekler içerisinden Harut-Marut kıssasında gördüğümüz, Bakara suresinde geçen iki meleğin durumu farklıdır. Rivayetlerimizde bu iki meleğin, insanlaştırılmak suretiyle yani melek suretinden çıkartılıp insan kimliğine büründürülmek suretiyle yeryüzüne gönderildikleri ve yeryüzünde e, sihir öğrettikleri ama insanları bir taraftan da uyardıkları sakın bu bilgiyi kötü amaçla kullanmayın dediklerini Bakara suresinden biz öğreniyoruz. Ama etrafını öğrenci rivayetlere baktığımızda bu rivayetlerin içinde e, Harut Marut'un bazı, Kötü işlere karıştıkları, zina ettikleri, işte şarap içtikleri, adam öldürdükleri, fesada efendim bulaştıkları bilgisi de geçiyor. Ve bundan dolayı cezalandıkları bilgisi de geçiyor. Ama bu rivayetler böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanan, muteber, sahih ve gereğince iman edilmesi gereken güçte açıklıkta rivayetler değildir. Siz bir şey soruyordunuz. Evet, telkin, teşvik, motivasyon o qadar. Evet. Kutsal kitaplar diye bilinen işte Tevrat külliyatı, İncil külliyatı ya da Ahdi Akif ve Ahdi Cedid külliyatı içinde aslında meleklerin de güçlerinin sınırlı olduğu, Allah'ın kulları olduğu, dolayısıyla onlara asla tapılmaması gerektiği e, yönünde ikazlar vardır. Ama zaman içerisinde özellikle Hristiyanlık bu ilkeleri zorlamıştır. Melekleri kültleştirmiştir. Meryem Ana adına, e, bazı melekler adına kiliseler, mabetler inşa etmişler. Onların kütlemesi. Artık izzetine onların şanına adama hani bizde de yasak kılınan bir şey vardır ya kurban kesmek Allah'tan başkası adına başkası namına kurban kesilmez. Onlar böyle melekler namına da e, mabet bile inşa etme noktasına işi vardırarak melek algısını uç noktalara taşıyabilmişler böyle bir savrulma yaşamışlardır. Meleklerle ilgili son birkaç maddeye daha değineyim. Meleklerin değişik şekillere girerek Allah Azze ve Celle'nin verdiği direktifleri harfiyen ve en uygun biçimde yerine getirdiklerini biliyoruz. Zaman zaman insan kılığında yeryüzüne indikleri. Hazreti İbrahim'e işte İshak'ın annesi Sara validemize meleklerin geldiğini akşam yemeği sırasında eve misafir olduklarını ve Sara validemizi İshak peygamberle müjdelediğini, onun da şaşırdığını, benim gibi bir koca karı mı diyerek cevap verdiğini biliyoruz. İnsan kılığında gelmişler. Hatta yemek ikram etmişler. Ama melekler yemek yemediği için tabii ki. Orada öyle kalmış. Hz. Lut'a yine meleklerin genç, yakışıklı, parlak genç şeklinde geldiklerini biliyoruz. Kalminin orada çıkarmış olduğu arsızlığı ve huzursuzluğu biliyoruz. Yani insan kılığında melekler yeryüzüne inip zaman zaman bazı operasyonlar yaptıklarını biliyoruz. Keza Efendimiz'e de zaman zaman Dehiyetül Kelbi kılığında bazen de kimsenin tanımadığı bilmediği bembeyaz elbiseleriyle yolcu olduğu düşünülemeyecek kadar tertemiz pırıl pırıl bir kisveyle gelen bir yabancı olarak da Hz. Cibril'in Efendimiz'e geldiğini hatta sahabe tarafından da bizatihi müşahede edildiğini biliyoruz. Zaman zaman da gelirler ama görünmezler. Hazreti Aişe validemizden gelen bir rivayet var. Hazreti Cibril, Efendimiz onun hücresindeyken geliyor. Efendimiz Hazreti Ayşe validemize diyor ki, Ya Aiş, e, Cibril sana selam veriyor. Hazreti Ayşe' de ona aleyküm selam diyor. Ama ben onu göremiyorum diyor. Bazen de görünmüyorlar, genelde görünmüyorlar. Bu sadette şu hususa da değineyim. Hz. Hatice Validemiz'den rivayet edilen bir anekdot var. Rivayete göre. El-Mü'cemul-Evsatta Tabarani'nin aktardığı rivayete göre. Mürsel bir rivayet. Başka problemleri de var senedinde. Zayıf, genel olarak zayıf olduğu söyleniyor. Rivayete göre. Efendimiz'in nübüretinin ilk döneminde kendisine gelen Cibril gerçekten bir melek mi yoksa bir melek var kılığına girmiş şeytan mı? Dolayısıyla Efendimiz'i yanıltıyor mu? Bundan emin olmak için rivayete göre Hazreti Hatice Validemiz Efendimiz'e bir formül uygulatıyor. Cebrail geldiği zaman bana haber ver diyor. Ben bir test yapacağım diyor. Geldiğinde Efendimiz haber veriyor ve orada Hatice Validemiz Efendimiz'i işte kucağına Gel diyor otur diyor kucağıma işte sağ tarafına, sol tarafına. Görüyor musun? Görüyorum, görüyor musun? Görüyorum, görüyor musun? Görüyorum. Yerini değiştirerek en son işte başını açıyor. Şöyle yakasını falan açıyor. Şimdi görüyor musun? Yok görmüyorum. Tamam. Müjdeğer olsun. O bir melektir. Çünkü melekler başı, kadının başının açık olduğu yere girmezler diyor. Bu şekilde bir test yaptığı rivayette geçiyor. Bir başka rivayette Sabran Sabran bir başka rivayette bir başka rivayette Efendimiz'i böyle örtüsünün altına aldığı yani dir'inin dir'in bugün ne diyelim kaftan gibi bir şey ama kadınlar için artık neyse e, pelerin gibi böyle onun içine aldığı o zaman Cebrail'i göremediği geçiyor bakımlar rivayet hem senedi bakımından problemli hem de metni bakımından Değişik başının açılması bir rivayette var. Diğerinde yok. Dolayısıyla kadınların evde mahremlerinin yanında başı açıkken eve melek girmez hassasiyeti bizim kültürümüzde var. Bunun muhtemelen dayanağı bu rivayet olsa gerek ama bu rivayet zayıftır. Ee, kadınların başlarının açık olması o eve mahremlerinin yanında kaydını burada ekleyelim. Meleklerin e, girmesine bir manidir. Demek için yeterli derecede değiştir mukni bir delil değil bu. Bu bakımdan mahreminin yanında kadın başını açabilir, sıkılır, daralır, eder. Şart değil başını kapatması. Eve de melek girmez diye bir şey yok. Sayı hadisler, genel yaygın hadisler bize meleğin ancak çöpeğin olduğu bir de suretin olduğu eve girmediğini söyler. Yoksa başı açık kadının bulunduğu yere meleğin girmediğini rivayetler bize söylemiyor. Bu rivayetle dediğim gibi bu konuda hüküm vermeye E, yetecek kadar Sahih ve açık Değil Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım Tabi haram işlenen bir yere Melekler yani Melekler oraya girmez demek Melekler orayı tekrim etmez anlamında Bereketlendirmez anlamında Yoksa sağımızda solumuzda Amellerimizi yazan melekler var Değil mi? Onlar başımızdan ayrılmıyorlar zaten Biz burada meleklerin tekriminden, tebrikinden bahsediyoruz. Şenlendirerek, bereketlendirmek üzere girmesinden bahsediyoruz. Evet zikir meclislerini mesela melekler ne yapıyor? Kanatlarıyla böyle Efendim geliyorlar ve kuşatıyorlar. Etrafında böyle cümbüş oluşturuyorlar. Bereketlendiriyorlar, tekrim ediyorlar, tebrik ediyorlar. Bu anlamda. Evet. Peygamberlik, nübüvvet inancına geçelim. Melek kuşatıyor inancında çok fazla vakit harcayamayalım. Buyur. i̇mam e, e, e, Evet, böyle bazı rivayetlerden hareketle alimlerimizin bazı görüşleri var ama Onların Yani bu genel bir ilke değil Yani açık ayetlerde Hadislerde geçen bir şey değil Bir içtihada dayanıyor ya da bir kesin olmayan Bilgiye dayanıyor Genel bir kabul Değil bu yani Cinlerin cennete girmeyeceği salihlerinin de Cennete girmeyeceği yönündeki bilgi Genel kabul görmüş bir fikir Görüş değil Evet nübüvvet Peygamberlik diyoruz biz Farsça aslında peyamber Haberci anlamında, peyam haber, peyam de haber getiren anlamında. Rasul anlamında da yalvaç ya da yalavaç var bizim Türkçe'de. Nebi de Arapça'da nebe kökünden gelirse eğer haber alan demektir. Eğer nebeve kökünden gelirse yani nebee değil de nebeve kökünden vavlı olarak gelirse o zaman da Şan, şeref, yücelik anlamına gelir. Yükseklik anlamına gelir ki her iki durumda da kelimenin kökeninin her iki ihtimali halinde de peygamberliğin misyonuyla, tabiatıyla örtüşen bir manzara söz konusudur. Çünkü peygamberler Allah Azze ve Celle'den kendilerine melekler aracılığıyla haber getirilmektedir. Bu itibarla nebe kökünden gelmesi anlaşılabilir. Yahut Allah Azze ve Celle tarafından özel bir Görevle görevlendirilmiş olmaları itibariyle, seçilmiş olmaları, süzülmüş olmaları itibariyle hakikaten insanoğlunun kaymak tabakasını oluşturur ve e, üst insanlardır. Faziletli, erdemli, e, dereceleri üstün insanlardır peygamberler. Aleyhimussalatu vesselam ecma'in. Nübüvvet Allah Azze ve Celle'nin hem adlinin hem rahmetinin ifadesi olarak ortaya çıkmış bir kurumdur. Peygamberlik kurumu. Allah Azze ve Celle'nin rahmetidir. Çünkü Allah insanlara akıl verdi, vicdan verdi, izan verdi. İnsanlar kendileri de düşünerek, taşınarak doğrunun, yanlışın, ne olduğunu belli oranlarda bulabilir. Ahlaki, olarak istikamet sahibi, iradesine sahip çıkabilen insanlar da çoğu defa aklının göstermiş olduğu istikamette doğruyu yanlışı bilip doğru yanında yer alır. Yanlıştan da uzak durmaya çalışır ve bu konuda belli bir disiplin yakalar. Ama insanların kaçta kaçı bunu yapabilir ve insanlar bunu nereye kadar yapabilir? Bir yere kadar yapabilir. Bir yerden sonrası hakikaten insanın aklıyla, idrakiyle, algısıyla olabilecek gibi durmuyor. Görünmüyor. Keza çok az bir grup insan bunu yaptı. Geri kalan milyonlarca, milyarlarca insan bu hem görüş netliğini, kesik, keskinliğini yakalayama ihtimali var. Hem de ahlaki ve iradi anlamda o istikameti, ciddiyeti, tavrı bulamama ihtimali çok yüksek. Bu bakımdan Allah'ın Bunların yanında bir de peygamber göndermesi Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden başka bir şeyle herhalde izah edilemez. Keza Allah'ın adilinin de gereğidir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları bu dünyada sınamak için yarattı. Yarın huzuruna alacağı insanoğlunu inancından tutumda davranışlarına, tutumlarına ve uygulamalarına kadar hesaba çekecek. İnsanlar orada arayacak. Allah'ım sen bizi bundan bundan hesaba çekiyorsun ama biz vaktiyle bunların e, haram olduğunu, yasak olduğunu, böyle bir sınırla hayatımızın sınırlandığını bilmiyorduk. Evet bize akıl verdin ama doğrusu bunu fark edemedik. Yahut bize bu konu biraz muğlak geldi. Şeklinde insanların mazereti olabilir. Allah Azze ve Celle akıl vicdan gibi, e, melek gibi iyiliği telkin eden, Bir takım rüyalar gibi, vizyonlar, çeşif ve zuhuratlar gibi, ilhamlar gibi bazı rahmani müeyyidelerin yanında bütün bunlar efendim yetmiyormuş gibi bir de açık açık insanlarla doğrudan temas kurarak bizati kendi kavimleri, kendi dilini konuşan, kendi toplulukları içinden tanıdıkları, bildikleri ve güvendikleri insanları elçi olarak göndermiş ve onların ağzından iradesini, buyruklarını insanlara deklare etmiştir. Ve sadece deklare etmekle kalmamış, bizatihi göndermiş olduğu peygamber şahsında da bunları örneklendirmiş, peygamberleri aynı zamanda göndermiş olduğu toplumun bir muallimi, bir mürebbisi ve bir mürşidi olarak konumlandırmıştır. Peygamberler gittikleri kavimlere bir liste halinde deklarasyon okuyup, Ondan sonra mesele budur. Beyler hadi bakalım. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam deyip de çekip gitmemişler. Yavaş yavaş nabza şerbet kıvamında insanların akıllarına, muhayyilelerine, karakterlerine, kültür ve meşreplerine göre değişik dozlarda, dillerde, münasebet biçimlerinde insanlara tebliğ ve davette bulunmuşlar. İrşad, talim ve tezkiye Misyonunu yerine getirmişlerdir. Uzun zaman içerisinde defalarca kapılarına giderek, gönüllerini alarak, nazlarına ve kahırlarına tahammül ederek insanları adeta eğitmişler. İnsanları bir anne gibi ellerinden tutup küçük yaştaki çocuğunu, bebeğini eğiten, yetiştiren, terbiye eden bir ana gibi, bir mürebbi gibi yetiştirmişler. Sahabenin bu konudaki ifadelerini biliyorsunuz. Yani Efendimiz bize her şeyi öğretti. Affedersiniz tuvalet adabından, taharetten tutun. Hayatta her şeyi bize Efendimiz öğretti diyor. Peygamberler bu manada medeniyetin de kurucu isimleri ve unsurları olarak tarihe geçmişlerdir. Efendimiz son ismidir ama ilk peygamber Hazreti Adem'dir. İlk insan yeryüzünde bitkilerle, doğa ile hayvanlarla, çevreyle, nasıl münasebet kuracak? Kendi tabii ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Sosyal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bunlar medeniyetlerin en temel meseleleridir. Ve en temel meseleleri bizzat Allah'ın Adem peygambere öğretmesiyle ve Adem peygamberin de kendinden sonraki nesillere bunları anlatıp öğretmesiyle medeniyetin temelleri atılmıştır. Peygamberlerin böyle bir Mürebbilik, muallimlik ve mürşitlik misyonu da vardır. Ve bunları da sabırla, hilimle, hikmetle yerlerine getirmiştir. Peygamberlere verilen kitap yanında verilen hikmet olduğunu, ilim olduğunu da ayetlerden öğreniyoruz. Peygamberlere verilen tek şey kitap değil. Yani o deklarasyon metni değil. Bunun yanında peygamberlere o kitabı insanlara nasıl anlatacaklar? öğretecekler, o insanları nasıl eğitecekler, bir de onlara ne verilmiş? Bilgelik, hikmet verilmiş. Bütün peygamberler için bu söz konusudur. İlim verilmiş, üstün ahlak verilmiştir. Bu bakımdan nübübbet ayrıca Allah Azze ve Celle'nin adaletinin de ifadesi olarak bizim inancımıza, tarihimize, gerçekliğimize kazınmıştır. Ancak Ve bütün insanlara, bütün topluluklara peygamber gönderildiğini Kur'an-ı Kerim ayeti bize ifade eder. İbrahim suresi 11. ayet. Ve likulli ümmetin rasul der mesela. Her ümmetin bir rasulü vardır. Her ümmete Allah'ın buyruğunu, Allah'ın muradını açıklayan ve insanlara onları öğreten, o istikamette insanları eğitip irşad eden elçiler olduğunu, rasuller olduğunu buradan Öğreniyoruz. Peygamberlik müessesesi arkadaşlar vehbidir. Bu prensibin de altını çizelim. Hiçbir peygamber bu makama zühtü riyazet yaparak, çalışıp çabalayarak gelmiş değildir. Ama hiçbir peygamber de boş adam değildir. Peygamberlik çalışıp çabalayarak kazanılan kesbi bir makam olmadığı gibi sıradan alalabe iki boş kof adamlara da verilen bir makam da değildir. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Allahu a'lemu haythu yec'alu Allah nübüvvetini nereye koyacak? Kimi kendisine resul ve nebi seçecek? Onu en iyi bilendir. Nübüvvet kesbi değil, vehbidir. Ne demişti Ebu Cehil? Selebilüzül rivayetlerinin gösterdiği istikamette. Efendimizin ilk defa insanlara Kur'an'ı okuyup tevhide davet ettiğini kendisine söylediklerinde biz yine mayıs onun kendisine verildiğini söylediği şeyler bize de verilmedikçe Yani ona indirilen ayetler bizatihi bize de indirilmedikçe biz ona inanmayız demişti. Adeta Mekke'de peygambere karşı tavır belirleyen ve Mekke toplumuna bu manada e, toplum mühendisliği yapan bir isim isimdi Ebu Cehil. Ertesi gün bir bakıyorsun Mekke toplumu bunu konuşuyor. Efendimiz'in daveti karşısında. Sana ayet indiğini söylüyorsun. Allah sana özel vahiy indirmiş. Aynısından bize de indirsin. O zaman inanalım sana. Yani bu ne demektir? Yani Allah'ın seni peygamber seçtiğini söylüyorsun. İyi biz de peygamber seçsin inanalım. Zaten seni peygamber seçtikten sonra inanmanın bir manası yok. İnanmamanın zaten imkanı yok. Buna cevap olarak işte kafirler لَنْ <gülüyor> نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوتِيَ Allah'ın Resullerine verilen şey bize de verilmedikçe, yani bize de bizzat melek gelip vahiy indirmedikçe, bize de o seçkinlik makamı vasfı verilmedikçe inanmayız diyen kafirlere cevap olarak Allah ne diyor? Allah nübüvveti, risaleti kime vereceğini pekala bilir. Siz buna zaten layık değilsiniz. Size de vermez. Demek ki nübüvvet öyle. Gelişi güzel. Herkese de verilen bir şey değil. Ümeyye bin Ebu Salt, ibretlik bir vakadır. Arap tarihinde. Bu adam onlarca yıl nübüvvet beklentisi içinde yaşadı. Hristiyan rahiplerle temas kurdu. Ebu Sufyan'ın onunla yapmış olduğu bir yolculuk var. Şam topraklarından dönüş. O yolculukta yani uzun bir Efendim kıssadır bu. Anlatır. Yani... Bir insanın o ruh dünyasındaki gelgitler, bir taraftan içindeki o pazarlıkçı duyguları bastırmaya çalışan ama bir taraftan da peygamberlik beklentisinin üstüne çıkamayan, önüne geçemeyen, muzdarip, çalkantılı bir ruh portresidir. Umeyye bin Ebis saltın portresi. O da çok bekledi. Şiirleri var, hikmetli sözleri var ki bu adam yani Filozof dersiniz, bu adam tarihin, Efendim Arap tarihinin çok nadide isimlerinden biri dersiniz. Böyle bir beklentiyle yaşadı ama peygamberliği bulamadı ve öfkeyle, gayızla da ölüp gitti. En son gelip iman edecekti Efendimiz'e, biliyor çünkü Efendimiz'in okumuş olduğu ayetler, bunlar bir insan sözü değil, bunlar olsa olsa bir vahiydir. Bunun farkında olduğu için iman etmek için gelecek ama, Bedir'de müşriklerin öldürüldüğünü görünce oradan da hamiyeti efendim irkiyesi kabardı. Kavmiyet damarı kabardı ve e, Efendimiz'e iman etmekten vazgeçti ve tam aksine öfkeyle, isyanla karşı koydu. Ve o hal üzere öldü gitti. Evet. Peygamberlerin sayısı konusunda işte 124.000 şeklinde bir rivayet var. Bunlardan 313 tanesi Resuldür şeklinde bir bilgi var. Ama dediğim gibi bu bilgiler, daha önce de belki burada konusu geçti, öyle çok sahih bilgiler değil, kesin net bilgiler değil. Dolayısıyla peygamberlerin sayısını vermemeyi alimler daha ihtiyatlı bir yol olarak görüyorlar. Ama biz biliyoruz ki peygamberlerin sayısı, Kur'an'da adı geçen o 25 peygamberden çok çok daha fazla. Zaten Kur'an'ın kendisi de çeşitli ayetlerde bize peygamberlerin sayısının fazla olduğunu gösteriyor. Minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naqsus aleyk. Bir kısmını biz sana anlattık bir kısmını sana anlatmadık. Muhtemelen Efendimiz'e o bölge tarihinde bilinen peygamberler anlatıldı. Yahudi Efendim İsrailoğulları, Sami ırkın genelde tanıdığı, bildiği peygamberler, o bölge insanının daha çok bildiği tanıdığı, bir de onların bilmediği belki, kut gibi, Salih gibi bazı peygamberlere anlattı. Genel olarak anlatmış olduğu peygamberler Kur'an'ın, o bölgeye gönderilen peygamberlerdir. Asya'ya, Uzak Asya'ya, Kuzey Asya'ya, Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, dünyanın çeşitli bölgelerine, İbrahim 11. ayeti, göz önünde bulundurursak her ümmetin bir rasulü vardır ayetini göz önünde bulundurursak herhalde o bölgelere gönderilen peygamberler de olmalı ama Kur'an onlardan bahsetmiyor bizim için yeterli bilgiyi Kur'an'da anlatılan peygamberlerin sağladığını biliyor ki Rabbimiz Azze ve Cel bu kadarıyla iktifa ediyor bize de hakikaten Kur'an'daki peygamberler kıssası öğüt almak istersek eğer Yeter. İstikamet yol tutmak istersek yine yeter. Orada da var. Gafir 78 mesela. Notumda öyle bir rakam koymuşum. Gafir 78 diye de var. Başka da var. İki ayet olması lazım bu konuda. Olabilir. Zuhurat olur, çeşif olur, rüya olur, ilham olur. Yani insanların mesela Efendimiz hadiste bildiriyor ya rüya diyor salih rüya nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır. Mübeşşirat, müjdeleyici bilgiler. Tamam o ayrı bir mesele. Min zahire göre hareket edecek tabii ki de. Ama almış olduğu ilham yahut gördüğü bir salih rüya ile de mümin ne yapar? Hareket edebilir mi? Edebilir zahirle, şeriatla çatışmazsa bununla da hareket edebilir. Bu da Allah'tan gelen özel bir bilgidir. Ama bu bilgi geneli bağlamaz. Prensip budur. Evet nübüvvet inancımız öz itibariyle mahiyetine dönük bilgiler sadedinde budur diyebiliriz. Ama tarihte nübüvvet inkarcısı kişi ve gruplar olmuştur. İslam tarihinde çok erken dönemden itibaren hem nübüvveti inkar eden hem de kendisini peygamber ilan ederek Hatemun Nebiyyin ilkesini çiğneyen insanlar sahte peygamberler olmuştur. Bugün de bunlar devam etmektedir. İki başlık yapalım bunu isterseniz. 1 nübüvvet inkarcıları. İki, son peygamberlik ilkesini çiğneyen sahte peygamberler Peygamberlik davaları tarihten bugüne. Burada tabi ki o ikinci madde ile ilgili olarak da şunu söyleyelim. ahsap 40. ayet-i kerime çok açık ve net biçimde. Efendimizin Muhammed sizden birinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir der Kur'an. Hatemun Nebiyyin Efendimizin en önemli vasfıdır. Bu aynı zamanda bizim nübüvvet inancımızda önemli bir prensiptir. Peygamberlik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hatm olunmuştur. Yani peygamberlik zarfı mühürlenmiştir. Peygamberlik kapısı mühürlenip kapatılmıştır. Daha o kapı açılmayacak. Yeni bir peygamber gönderilmeyecektir. İster hatim şeklindeki kıraatı alıp son veren anlamında İster hatem şeklindeki asım kıraatını alın mühür anlamında her ikisi de aynı anlama gelir. Mühür nereye vurulur? Alta vurulur. Mühür bir kapıya vurulduğunda orası açılmaz. Keza hatim de bir şeyi hatmetmek, sonuna getirmek anlamında, sonunu getirmek, son vermek anlamındadır. Her iki durumda da e, çok açık ve net biçimde ayet bize, Efendimiz'in son peygamber olduğunu bildirir. Nebi ve Rasul kavramları arasındaki ihtilafa da bu bağlamda değinelim. Sonra geçelim o maddeye. Ee, günümüzde Reşat Halife gerçi öldü ya, Reşat Halife gibi tipler, tarihte Bab, Mirza Ali Muhammed gibi Babiliğin kurucusu gibi isimler bu İskender Evran'ın soğulu gibi Efendim bazı tiplemeler Bizler nebi değiliz rasulüz derler Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim nebilerin sonuncusu olduğunu bildirir efendimizin Rasullerin sonuncusu olduğunu bildirmez E buradan bir açık kapı buldular ya Hemen aradan adamlar ne yapıyorlar? Risaletlerini ilan ediyorlar Evet doğru nübüvvet efendimizle son bulmuştur Zaten biz nebi olduğumuzu iddia etmiyoruz Biz neyiz? Resulüz. Onlar ne yapıyorlar? Tam tersine çeviriyorlar. Tepetaklak efendim hale getiriyorlar. Güya risalet nübüvvetten daha umumi imiş. Nübüvvet risaletten daha hususi bir kavrammış. Yani her Resul, her nebi Resul'miş ama her Resul nebi değilmiş. Böyle olunca ne oluyor? Nübüvvet bitiyor ama risalet devam ediyor. Halbuki tam aksidir. Birçok alime göre nübüvvetle risalet aynıdır. Daha çok sayıdaki alime göre ki tercih edilen görüş de budur. Nübüvvetle risalet farklı şeylerdir. Peki nedir o farklılık? Bunda ihtilaf var. Ama benim görebildiğim, diğerlerine değinmeyeceğim. En sahih şu an için görebildiğimi söyleyeceğim burada. Kendisine şeriat bilgisi gelen... Her peygamber nebidir. Ayrıca bu şeriatı insanlara tebliğ etmekle emrolunduysa, böylece Allah'la insanlar arasında elçilik vazifesi yüklendiyse o Resuldür. Bu itibarla nübüvvet risaletten daha umumidir. Yani her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir. Böyle olunca her Resul nebi olduğuna göre nübüvvet son bulduğunda risalet Hayli hayli son bulmuş olur. Anlaşıldı mı? Ayrıca Risaletin son bulduğunu söylemeye zaten gerek yok. Çünkü Risalet nübüvvet üzerine kurulu olan bir makamdır. Önce Nebi olmak gerekir. Ondan sonra Resul olmak. Nebi olmadan Resul olunmaz. Yani Allah'tan bir şeriat bir tane de olsa bir hüküm almadan, ilahi bir bilgi almadan insanlara onu tebliğ etmek diye bir şey olmaz insanlara tebliğ edebilmen için önce alman lazım. İşte o almanın adı nübüvvettir. Tebliğ etmenin adı da Risalettir. Allah'tan o kutsi bilgiyi alan Nebidir. Ayrıca onu insanlara tebliğ ile yükümlü tutulan da Resuldür. Buradan hareketle işte Hatemun Nebiyyin Kur'an demekle ne demiş oluyor? Allah'tan bu kutsi bilgiyi alma anlamında almanız. Bu müessese artık Muhammed'le kapanmıştır, kapısı kilitlenmiştir, mühürlenmiştir demiş oluyor. Böylece nübüvvet ve risalet farkını da ifade etmiş olduk. Burada genelde Hz. İsmail sorulur. Kur'an Hz. İsmail için hem Nebi hem Resul der. Dolayısıyla farklı yorumlara göre Resul kendisine kitap verilendir Nebi kitap verilmeyendir. E, İsmail'e hangi kitap verildi? Bizim bildiğimiz dört büyük kitap var. Sahifelere de baktığımızda 100 tane suhuf içinde İbrahim İsmail'e verilen bir suhuf yok. Babası İbrahim'e verilen on suhuf var. O kadar derler. Evet bu yoruma göre Hz. İsmail Kur'an'da Nebi ve Rasul olarak ifade ediliyor. Bir problem oluşturuyor. Ama benim az evvel ifade etmiş olduğum yoruma göre yani kendisine Allah'tan kutsi bilgi gelen, hüküm gelen, şeriat gelen her insan nebidir. Ayrıca bunu insanlara tebliğ ile emrolunan da Resul'dür. Bu itibarla kadın peygamber olur mu olmaz mı tartışması tarihimizde gündem olmuştur. ebul Hasan el-Eşari, İbni Hazm ve Kurtubi, kadınların Resul değil, nebi, Yani başkalarına tebliğ etmekle yükümlü değil. Sadece Allah'tan böyle kutsi bilgi alan, kendi uygulayacağı bazı şer'i hükümler alan kadınlar olabileceğini, dolayısıyla nübüvvet için erkek olmanın şart olmadığını savunmuşlardır. Ki i̇sabetli bir görüştür. Kurtubi de Hz. Meryem'in bir nebi olduğunu ama rasul olmadığını söyler. Şunda ittifak var. Hiçbir kadın Resul yoktur ama kadın nebi var mıdır? İbni Hazm vardır der. Hazreti Meryem onlardan biridir. Kurtubi de vardır der. Hazreti Meryem onlardan biridir. Ya da Kurtubi'ye göre Hazreti Meryem bir kadın nebidir. Öyle olması da Kur'an'a da uygundur. Ee, Ali İmran Suresi 42 ve 3. ayetlere bakın. Estağilu billəh ve id qaletil mələikətü yə məryəmə. Zikret. O vakti ki, melekler, ey Meryem dediler. Meryem'e seslendiler. İnnəllâhə əstafəki. Allah seni ne yaptı? Seçti. Və tahharəki. Temiz kıldı. Və əstafəki. Ve seni üstün kıldı, seçkin kıldı. Alə nisə ilə alemin. Alemlerin kadınlarına. Yə məryəmə. Burada bitmiyor. Devamında ne var? Melekler Hazreti Meryem'le çok hususi bir iletişim kuruyorlar. Ayrıca Hazreti Meryem'e bazı şer'i bilgiler ve uygulamalar vahy ediyorlar. Ya Maryamu ey Meryem uknuti li rabbiki. Rabbine itaat et. Vescudi secde et, warka'i ruku et. Ma'ar-raki'in Rükü edenlerle Yani sen de Allah'a ibadet edenlerle birlikte Allah'a ibadet et Diyor Yani meleklerin Hz. Meryem'le kurduğu çok hususi bir iletişimdir bu Bu bir peygamberle kurulan iletişimden farklı bir iletişim değildir Dolayısıyla Hz. Meryem'in bir nebi olduğunu Söylemek pekala mümkündür İbn-i Hazım da, Kurtubi de Ebulhasen el-Eşari de Bu konuda isabet ettirmiştir demek herhalde en doğru olandır. Allahu Alem. Ekseri görüş, görüş yok. Matürlilerin görüşü mesela. Erkek olmak şarttır. E, nebi olmak için. Ama risalet için o şarttır diyebiliriz. Çünkü risalet insanlarla muhatap olmak lazım. Kalminin çilesini çekmek lazım. Meşakkatli, sıkıntılı e, bir iştir. İnsanlarla o çok yoğun bir sosyal münasebeti gerektirir. E, kadının tevhid dininde Bu denli bir ilişkiye girmesi, böyle karmaşık bir ilişkinin içine girmesi zaten doğru değildir. Bu itibarlar Risalet değil ama nübüvvet özellikle Hazreti Meryem için Hazreti Meryem'in nebi olduğu söylenebilir. Evet, nübüvvet inkarcıları var dedik tarihte. İbni Ebil Avca, İshak bin Talut, Nurman bin Münzir gibi. Gerek Kur'an'ın Allah katından oluşunu, gerekse Efendimizin peygamberliğini reddeden, inkar eden tarihte böyle mülhit isimler çıkmıştır. Keza İbn-i Ravendî gibi fırıldak bazı isimler de çıkmıştır. Önceleri mutezili, sonra şii, sonra İslam'dan çıkıyor, büsbütün. Bir ara Yahudilerle birlikte çalışıyor. Rivayetlere bakılırsa işte Yahudiler ona bir kitap yazdırıyorlar, İslam'a reddi adına. İyi para alıyor. Ondan sonra Yahudilere haber gönderiyor. Şimdi o yazdığım kitaba bir reddiye yazıyorum. Çürütme yazıyorum diyor. Ona göre Yahudiler aman aman diyorlar sana biraz daha para verelim. Ondan sonra bu şekilde iyi hadi verin bakayım diyor. Yani yazdığı kitaba çürütme kitabı reddiye naks kitabı e, yazma e, üzerinden ikinci defa parsayı topladığı söylenen bir isimdir. Mülhit e, bir isimdir. Zındıktır. Kitab-ı ve Kitab-ı isimli eserleriyle hem Kur'an'ı hem Efendimiz'in nübüvvetini çok alçakça kendince çürütmeye çalışmıştır, inkar etmiştir. Kendince orada bazı deliller ileri sürmüştür. Aslında bu adamın en büyük hasmı muteziledir. Cahizin Kitab-ı Fadiletil Mu'tezilesine فَضِيحَةُ الْمُعْتَزِيلَ اِلَرَدِ diye yazmıştır. Ve mutezili alimler, Allah onlardan razı olsun, İbn-ül Rabendin'in haddini bildirmişlerdir. Özellikle Hayat kitab-ül bu adamın hem فَضِيحَةُ الْمُعْتَزِيلَ'sini cevaplamıştır, hem de bu kitaplarındaki nübüvvet aleyhtarı iddialarını, eleştirilerini cevaplamıştır. Cahiz'in peygamberlik savunusu sadedinde İbn-ül e, şeyin Hayyatın, yine mutezili alim, ceza Cübbəi'nin, Kadı Abdülcebbərin, İmam Maturidin'in çok ciddi çalışmaları vardır. Nübüvvet ispatı bizim tarihimizde öyle e, boş bir çalışma alanı değildir. Bugün, bunun o gün çok real, <gülüyor> aktüel bir karşılığı var. <gülüyor> yine Ebu Bakır Errazi var. Bu bilim adamı. Naturalist. Bu da Allah'ın varlığına inanan ama peygamberliğin gerekmediğini düşünen bir tiptir. Bugünkü deistler gibi e, akıl Allah'la insanın iletişim kurması için yeterli bir araçtır. Dolayısıyla ayrıca nübüvvet müessesesine gerek yoktur der. Ve kendince hiyerül mütenebbin diye peygamberlik hileleri, peygamberlerin insanları kandırmak için kullandığı hileler benzeri Böyle bir eser yazmıştır. Eleştiriler kalem almıştır. Nakdül Edyan, dinleri çürütme adında bir kitap yazmıştır. Dinin gereksiz olduğunu, batıl olduğunu, insanları aldatan bir sahteci kurum olduğunu savunmuştur. Bunlara da e, özellikle mutezili alimler ve ehl-i sünnet kelamcıları kitaplarında cevap vermişlerdir. İspat-ı nübüvve diye bir edebiyatta, bir literatürde oluşmuştur. Ehli hadisin de bu literatürde. Özellikle rivayet boyutundan çok ciddi katkısı vardır. ve nubuvve, delâilun nubuvve sadedinde peygamberliği ispat eden alametler, deliller, e, mucizeler ve belgeler e, toplama konusunda ciddi bir çalışma yapmışlardır. Ama cahizin bir hayıflanması vardır. Ona bu konuda katılmamak mümkün değil. Diyor ki keşke diyor sahabe Kur'an-ı Kerim'i cem ettiği gibi hemen Hz Ebbekir radıyallahu anh. Efendimiz'in vefatının ardından Kur'an-ı Kerim'i cem ettiği gibi keşke Efendimiz'in mucizelerini de peygamberliğini belgeleyen olağanüstü halleri ve hadiseleri de bu şekilde derleselerdi de bugün bu zındıkların mülhiplerin ağzını tıkasaydık demiştir. Çünkü bunların sonradan uydurulduğunu söyleyerek kendilerince bir çıkış yolu bulduklarını düşünmektedirler. Sadece zındıklar değil, mesela Ebu Zucker Yahya bin Nu'man gibi bazı Iraklı papazlar, yani Hristiyan yahut Yahudi din adamları da İslam'a olan hınçlarıyla Efendimizin nübüvvetini, Kur'an'ın ilahiliğini inkar etmiş, aleyhte bir kısım argümanlar ortaya koymaya çalışmışlardır. İşte sahabenin Efendimiz'e iman ederken bir sorgulama süreci yaşamadığını, Efendimizin peygamberliğine dair kendisinden bir belge istemediğini, işte bir mucize görmeden körü körüne adeta saf dilli davranarak iman ettiklerini, Kur'an'ın e, dilsel üstünlüğünün de asla bir mucize olamayacağını, dolayısıyla aslında Muhammed'in e, peygamberliğini belgeleyen bir belge olmadığını iddia ile Efendimiz'in nübüvvetini inkara kalkışmıştır. Kur'an'ın da ilahiliğini redde kalkışmıştır. Dediğim gibi Efendimiz'in mucizeleriyle ilgili yazılan kitaplar, Kur'an-ı Kerim'in ile ilgili yani mucize oluşunu beyans adedinde yazılmış kitaplar hep bu zındık mülhid taifeye aslında cevap niteliğindedir. Dikkat ederseniz bu çalışmalar da 3. 4. işte geç dönemleri de 5. yüzyıla tekabül eder. Yani 3, 4 ve 5. yüzyıllarda çok yoğun biçimde ila alamun nubuvve, delailun nubuvve, keza delailu i'caz türü e, eserler e, yazılmıştır. Literatürün böyle bir arka planı var. Hocam sadece bizim peygamber efendimize bir yoksa e, genel e bir... Yo, bu tür peygamber Yok bu Iraklı papaz İbni şey e, Ebu Zükkar denen adam şeye Sadece Efendimiz'e çünkü kendisi şey Hristiyan, papaz. Tabii. Ama zındıklar genel olarak din müessesesine karşılar. Sadece bunlar değil batıni hareketler var. 2. 3. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış Irak coğrafyasında özellikle yayılmış yer altında faaliyet gösteren batini hareketler bazı karmati hareketler var. Bunlar da nübüvvet müessesesini inkar etmişlerdir. Bunlar birçok efendim inanç kılığına girerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bunlar zaman zaman nübüvveti inkar ederek ortaya çıkmışlardır. Tam bir mülhit, dehri, naturalist olarak ortaya çıkmışlardır. Zaman zamanda ya da değişik bölgelerde, değişik fraksiyonlarında ise nübüvveti imametle, vesayetle sürdürerek ortaya çıkmışlardır. Mesela ikinci yüzyılda Beyan bin Sem'an. Bu da öyle batıni tipli bir adamdır. O doğrudan gerçi peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Kur'an'daki ayet ayeti kerimesindeki beyan benim demiştir. İsmi beyan ya. O lafız benzerliğinden hareketle. İşte bu insanlara bir beyandır. Ayetini hemen kendine yazın. Yaftalamak suretiyle oradan nübüvvet ilanında bulunmuş. Ben sizin yeni peygamberinizin demiş. Bu çok erken dönem 149 olsa gerek. Yani 2. yüzyılın başlarında ortalarında. Ama dediğim gibi batıni hareketler başından itibaren e, bazen açık peygamberlik iddiasıyla bazen de üstü örtülü peygamberlik iddiasıyla ki bu üstü örtülü peygamberlik iddiasının adı nedir? İmamettir ve vasiyettir. Mesela tarihte aşırı bir şeyi fırka olarak bilinen Hattabiler, Hattabiye mezhebi, fırkası. Ebul Hattab isimli e, bu adamların önderleri. Bu Ebul Hattab el-Esedi denen adam peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ve e, İmamiye şahısının kabul etmiş olduğu imamlar var ya, 12 imam. Her bir imamın ayrıca bir peygamber olduğunu iddia ediyor Ve her bir çağda iki peygamber olduğunu söylüyor. Bu peygamberlerden biri natık, biri samittir diyor. Natık imam, bildiğimiz natık peygamber bildiğimiz imamdır. Samit imam da vasidir. İşte bilinen değil, ortaya çıkıp konuşan değildir diyerek böylece yeraltı, batıni hareketlere kanal, tünel açmaya çalışıyor. Bunlar sadece orada olmuş bitmiş hadiseler değil. 19. yüzyıla İran'a gelin mesela. Ne var? Babilik var, bahayilik var değil mi? İran ve Hint coğrafyasında, Hint alt kıtasında e, ortaya çıkmış bu akımlar. Tesir, o bölgelerde tesir göstermiş bu akımlar. Bab Muhammed Ali veya Ali Muhammed denen bu adam. 1845 mene öldürülüşü. E, bu adam kendisini önce bab Mehdi olarak, Mehdi'nin kapısı ondan sonra... Efendim Messi Mehdi o gerçek Kadriyani de vardı. Böyle Mehdiliğin kapısıyla başlıyor. Yavaş yavaş nübüvete çıkıyor. Güya efendim bir efsane olan 12. İmam Muhammed bin Hasan el Mehdi el Muntazar. Bugün Şia'nın inanmış olduğu 12. İmam ki bir efsanedir, gerçek bir kişilik değildir. Hasan askerinin böyle bir oğlu falan yoktur bu Bunun bir gaybeti söz konusudur şia inancında. Onun gaybetinin üzerinden bin yıl geçince artık ne olmuştur? Ee, peygamberliğin süresi dolmuştur. Yeni bir peygamber gelme vaktidir. İşte bu Muhammed Ali Muhammed, bab Ali Muhammed de peygamber olarak ortaya çıkmıştır. Elbeyan diye bir kitap ortaya atmıştır. Bu da bana inen kitaptır demiştir. Bu kitap Kur'an'ı nesetmiştir Benim nübübetim Muhammed'in nübüvvetine son vermiştir demiştir. Böyle bir iddia ortaya çıkmıştır. İşte Babi'lik akım. Sonra bunlar o bölgede bertaraf edilmişler. İşte Mazan Deranlı, Muhammed Hüseyin ya da Ali Hüseyin, Mirza Ali Hüseyin denen biri bu hareketi devam ettirmeye çalışmış. Şirazlı, İranlı. O da e, Bahaullah diye anılıyor ve Baha'ilik. Yani Babi'lik, Baha'ilik olarak e, onun ardından devam etmiş. E, bu da Birçok kitap yazmış kendisini işte bu manada e, kutsal elçi olarak peygamber olarak böylece takdim etmeye çalışmış. Yani sahte peygamberlik müessesesinden tarih boyu ekmek yiyenler var. Bugün de ekmek yiyenler var. İşte Reşat Halife bunun son örneği aramızda yaşayan aramızda derken burada değil de yani içimizden çıkmış olan Evrenesoğlu de Bunun son tipik ve komik ironik örneklerinden birisidir. Evet, keza 19. yüzyılda Mirza Ahmet Kadiyani var. Mirza Gulem Ahmet Kairiyani. Gulem'u da var onun. Bu adam da aslında tam bir İngiliz mandacısı. Sömürge taraftarı bir adam. Dolayısıyla İngilizler tarafından destek buluyor. Babiler, Bahayiler de sömürge güçleri tarafından, bölgede Sosyal ve dini bir parçalanmayı planlayarak destekledikleri akımlardır. Kadiyani de böyle desteklenmiştir ve Avrupa'da vesaire her yerde bunların kurumları vardır. Camileri vardır. Ahmetiler diye bunlar dünyada bayağı bir yaygınlaşmışlar. Büyük bir cemaat olmuşlardır. Bu Gulam Ahmet Kadiyani de peygamberlik iddia ediyor. Önce Mesih Mehdi iddiasıyla ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde efendim. Ben yeni bir şeriat getirmedim ama, e, Efendim Muhammed'in şeriatını devam ettiriyorum ama ben de e, bir Resulüm iddiası gütmüştür. E, kitab-ı Mübin adında kendi kitabı olduğunu dava etmiştir. E, böyle ortaya çıkmış sahte peygamber tiplemeleri günümüze kadar gelmiştir. Hepsinin kullanmış olduğu argüman nedir? Hatem-ı Nebiyy'in sadece nübüvete has bir şeydir. Risalet son bulmuş değildir. Evet ben Nebi değilsem de Resulüm demiştir. Ve kendilerini son peygamber olarak da e, özellikle e, tanıtmayı da ihmal etmemişlerdir. Yani benden sonra kimseye ekmek yedirmem. İşte böyle bir tarafları var bunların. Evet nübüvvet konusuyla ilgili olarak burada başka paylaşmamız gereken bir husus. Daha var onu konuşmazsak eksik olur diye düşünüyorum. Nübübbet konusunda bazı aşırı sufi hareketlerin de zaman zaman sapmaları olmuş. Mesela Babil'in kurucusu o Mirza Ali Muhammed denen, Bab Ali Muhammed denen adam şeyhi tarikatının öncüsüdür. Bu tarikatta yaşanan bir savrulmayla bu noktaya varmıştır. Böyle nübüvvet makamını basitleştiren ya da velayet-i taşıyan taşıyan e, hatta zaman zaman yani velayet-i nübüvvetin içine sokarak Şia'daki imamet-i nübüvvetin içine sokmak misali e, ki 12 imamcı Şialık'ta bu inanç vardır. Onlar imamet inancını nübüvvetin devamı olarak görürler. Yani imam aynen peygamber gibi seçilmiş adamdır. İmam da aynen peygamber gibi Allah'tan aldığı bilgiyle hareket eder. Masumdur ve onun her sözü aynen peygamberin sözü gibi nastır. Peygamberden hiçbir farkı yoktur. Sadece adı peygamber değildir. Yani adı nübüvvet olmayan, adı nebi ve rasul olmayan ama fonksiyon itibariyle nebi ve rasul geleneği 12 imamcı şiilik içerisinde de devam etmiştir. Bazı aşırı sufi hareketlerde de devam etmiştir. Bunlar şeyhlerini adeta Efendim gizli nebi olarak, adı konmamış nebi olarak tanımış ve görmüşlerdir. Ve onların sözlerini şeriattan üstün tutmuşlardır. Bunlara biz sapkın tarikatlar diyoruz. Ama genel olarak tabi ki tasavvufi hareket içerisinde şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Zaman zaman... ...tenkitler de yöneltiliyor. İşte İbn-i Arabi'ye yöneltilen tenkit. İbn-i Arabi'ye, İbn-i yöneltmiş olduğu tenkit bu istikamette. Hatem-ül Evliya kavramı. Hakim-i geliştirmiş olduğu. Hakmi-i Velayet ya da diyelim biz. Yani son peygamber var, son veli var. Adeta son peygambere mukayese ile bir son veli kavramını geliştiriyor i̇bn Arabi de bu kavram üzerinden bir kavramsallaştırmaya gidiyor. Velayeti, nübüvveti âmâ olarak tanımlıyor. İki çeşit nübüvvet var. Genel nübüvvet, özel nübüvvet. Özel nübüvvet dediği velayetin özel bir dairesidir. Buna teşri-i nübüvvet diyor. Yani Hz. Adem'den Hz. Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün nebilerin nübüvveti nedir? Teşrii nübüvvettir. Yani Allah'tan hüküm getirirler. ibadet getirirler. Haram helal getirirler. Şeriat ve yasa getirirler. Bu velayetin özel bir dairesidir. Buna nübüvveti teşriiye denir. Ve nübüvveti hassadır bu aynı zamanda. Özel nübüvvet. Bir de ne vardır? Nübüvveti amme vardır. Genel nübüvvet vardır. Bu Hz. Adem'den kıyamete kadar devam eder. Bu manada peygamberler, veliler, insanlar hatta hayvanlar bile Kıyamete kadar ve kıyametten sonra bile velayet kulun Allah'la özel marifetullah bağıdır. Her peygamberin Allah'la yüzü Allah'a dönük bir marifeti vardır. Bir de yüzü insanlara dönük bir kemalatı vardır. kemalat velayet, kemalat-ı şeklinde de taksim edilen, tasnif edilen bir kavramdır bu. Bu bakımdan Yani i̇bn Arabi'nin bu nübüvveti amme, nübüvveti hassa kavramsallaştırması, katılmadığım bir kavramsallaştırma, doğru bulmadığım bir kavramsallaştırma ama buradan i̇bn Arabi'nin aslında i̇bn Arabi de nübüvvet müessesesinin bildiğimiz anlamda devam ettiğini düşünmektedir. Velileri birer nebi olarak görmektedir. O da aslında hatmi nübüvvet ilkesini çiğnemektedir. O da sahte peygamberci bir anlayış sahibidir şeklindeki ithamlara doğrusu... E mesafeyle yaklaşmak lazım. Ee, İbn Arabi'nin e, sözleri açık olarak böyle bir şeyi gerektirmiyor. Sadece nübüvveti âme ifadesini kullanmış olması ve bu nübüvveti âmenin velayet olduğunu ve bunun da kıyamete kadar devam ettiğini iki koldan Efendimizin ile birlikte nübüvveti hassanın son bulduğunu Hatem'in Nebi'nin ayeti kelimesinin nübüvveti hassaya ait olduğunu nübüvveti teşriiyenin son bulduğunu ama onun ardından teşrii değilse de velayet anlamına gelen umumi nübüvvetin devam ettiğini, iki koldan devam ettiğini, bir içtihat yoluyla, efendim fukaha yolu, fukaha kanalıyla, iki keşif yoluyla da e, evliya, ehlullah kanalıyla devam ettiğini söyler. E, burada işte kavramsallaştırma kullanmış olduğu kelimeler, bu kelimelerin çağrışımı, Ee, bunlar yanlış anlamaya yol açabiliyor ve e, yanlış bir kullanım, yanlış bir e, çağrışım da yapıyor. O bakımdan nübüvveti amel, nübüvveti hassa şeklinde bir kavramsallaştırmaya gitmek doğru değil. Ama bunlardan hareketle e, İbn-i yaptığı gibi bu adamın nübüvvet davası güttüğünü, velileri biren nebi olarak kabul ettiğini söylemek, dolayısıyla Hatem'un nebiyyin ilkesini çiğnediğini, kafir olduğunu söylemek de e, çok da, Hakkaniyetli değildir. Ee, bu konuda da ihtiyatlı olmak lazım. İbni Arabi'yi bunlarla itham etmekte haksızlık olur. Evet. Şunu da ifade edelim arkadaşlar son bir not olarak. Adı nebi olsun ya da olmasın. Nübüvvetin fonksiyonunu, nübüvvete has bazı yetkileri herhangi bir insanın eline vermek. Bu bir şeyh olabilir, cemaat lideri olabilir, siyasi lider olabilir, hareket adamı olabilir, sevdiğimiz, saydığımız, hayran olduğumuz hakikaten çok değerli bir insan olabilir. Ne kadar büyük hizmeti olursa olsun, ne kadar Efendim büyük çalışmaları, fedakarlıkları, ne kadar derin ilmi, üstün kabiliyetleri olursa olsun, ne kadar olağanüstü olursa olsun hiçbir insan nebi olamaz. Hiçbir insanın nebi olamaması, Efendimizin son nebi olması sadece sözde değil, bunu bizim bütün bir anlayışımıza, telakkimize taşımamız gerekiyor. Bu bakımdan adı nebi koymadığımız, tabii ki son nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, tabii ki bizim şeyhimiz, mürşidimiz nebi değildir, yahut cemaat liderimiz nebi değildir dedikten sonra, Şeyhimize, cemaat liderimize, siyasi liderimize yahut belli fikir adamlarına, önderlere hata etmez, sorgulanmaz. Burada yanlış yapmıştır. Ben bu konuda kendisine tabi olmuyorum. Ben falan alime tabi oluyorum. Falan cemaatin tavrını daha doğru buluyorum şeklinde kendisine asla mukabele edilemez. Böyle bir algı bir insanı adı nebi olsun olmasın. Peygamberleştirmektir. Bu manada bütün Müslümanların, İslami camiaların, grupların, hareketlerin kendilerine ciddi bir muhasebe yapması gerekiyor. Yaşadığımız son olaylar da bunu çok açık ve net biçimde gösteriyor. Geçen sene buradan özellikle söyledik. Eğer bir cemaat kendi liderine, şeyhine, mürşidine, alimine, hocasına, liderine, sorgulanamaz bir paye atfediyorsa ayetlerin ve hadislerin yorumunu onun şahsında mutlaklaştırıyorsa benim din anlayışım o ne diyorsa ondan ibarettir. Başkasını tanımam yaklaşımını içine sindirebiliyorsa bu insanlar yarın ümmetten kopuyorlar. Ümmetin başına bela oluyorlar. Ve bu insanların önüne kimse geçemiyor. O cemaatin Üyelerini ikna etmek, arkadaş yanlış yapıyorsunuz demek, ikna etmekte de mümkün olmuyor. Neden? Çünkü onlar cemaat liderlerine sorgulanabilir, görüşleri bir başka alim tarafından eleştirilebilir ve hatalı bulunabilir gözüyle bakmıyorlar. Hatalı bulunduğunda, hatalı bulunuyorsa şayet, öyleyse hatasında ikaz edildikten sonra en azından biz hatanda senin yanında değiliz. Biz senden beriyiz bu konuda. Denilebilir konumda onu görmüyorlar demektir. Körü körüne öyle bir bağlılık, öyle bir teslimiyet gösteriyorlar ki, bütün dünya Müslümanları bir tarafa giderken, onlar tam aksi istikamete gidebiliyorlar. Bütün dünya Müslümanlarıyla kopabiliyorlar, bütün Müslüman dünya Müslümanlarıyla çatışacak, böyle bir gücü ve imkanı bulduklarında da, bütün Müslümanlarla çatışabilecek cesareti, Meşruiyet hissini kendilerinde bulabiliyorlar. İşte bu meşruiyet hissi çok ürkütücü bir şey. Yani biz doğru yapıyoruz, diğer dünya Müslümanları yanlış yapıyor. Biz aslında işin doğrusunu biliyoruz, onlar bilmiyor. Bu işi en iyi biz yaparız, onlar yapamaz. Onların daha çok fırın ekmek yemesi gerekir. Şeklinde böyle bir tavır, böyle bir algı, ürkütücü bir algıdır. İşte bu. Müminlerin yolundan ayrılmak diye Kur'an'da geçer ya, tam olarak insanı böyle bir vartaya düşürebilir. Bu son olaylar bizim için bir ibrettir. Bu itibarla şeyhlerimize, mürşitlerimize, liderlerimize, hocalarımıza, her kim olursa olsun, mutlaka adı nebi olmasa bile ancak ve ancak bir nebiye ait olabilecek, Ancak ve ancak bir peygambere gösterilebilecek saygıyı, bağlılığı göstermemeliyiz. Cemaat içinde de bu şuuru sözde değil, tavır ve uygulamalarda da yaşatmalıyız. Böyle bir muhasebe, böyle bir muhakeme bilincinin oluşturulması, böyle bir geleneğin ve kültürün oluşturulması gerekiyor. Cemaatler arası bir alimler kurulumu olur artık, bir emr-i mağruf nehyanil münker müessesesi mi olur? Bir hisbe müessesesi mi olur? Muhasebe müessesesi mi olur? Nasihat müessesesi mi olur? Adı her ne olursa artık böyle bir mekanizma ile bütün dini yahut siyasi, içtimai, her türlü riyaseti üstlenen yapı ve kişiler, gruplar bu müessesece mutlaka denetlenmeli, bu müessesece zaman zaman üslubunca ikaz edilmeli. Ümmetten kopmadan, yarın bir gaileye dönüşmeden ikazla, nasihatla ve ümmetim yaptırım gücüyle mutlaka yola getirilmeli. Ya da bu noktaya getirilmeden bu yapı ümmet içindeki, kendi içinde birbirini düzelten, birbirini besleyen ve birbirine yön ve istikamet veren Kur'an'daki tanımıyla birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden e, niteliğini, özelliğini artık kuşanması gerekiyor. Buyur kardeşim. Tabii ki mezhep alanında alalım. Mezhep, meşrep, talikat her şey. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu adına din dediğimiz o yapı altında onun gölgesinde, himayesinde, meşruiyetini ondan alan alt ve küçük lokal yapıların hepsi böyledir. Mezhebi de, meşrebi de, tarikatı da, dergahı da, cemaati de, grubu da, vakfı da, derneği de büyüğünden küçüğüne dini, siyasi, içtimaî, kültürel bütün yapı ve oluşumlar hepsi bu prensibin altında toplanırlar. Prensip nedir? Hiç bilisi Kur'an ve sünnet ölçeğinde ya da edille-i şer'iyye sistematiğinde sorgulanamaz değildir. Ama bu sorgulama sözde olmamalı. Bu sorgulama sadece işte duvarda bir tabela olarak durmamalı. Bu hayata geçirilmeli, sahici bir kriterle, sahici bir mekanizma ile işletilmeli. Yani herkes edille-i şer'iyye der, herkes Kur'an ve sünnet der, herkes İslam der. Herkes Tabii ki son peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir der. Herkes der ki efendimizin yolundayız izindeyiz ama bir başkası kalkıp onu ama sizin yapmış olduğunuz bu efendim hizmetler yahut bu çıkış bu çalışmalar yahut cemaatinizin hareketinizin tutmuş olduğu bu istikamet doğru değil. Bu İslam'ın prensipleriyle çatışıyor ümmetin geleceğiyle çatışıyor ümmetçi bir kaygı taşımıyor. Ümmetin yönelmiş olduğu istikametle çatışıyor. Ümmetin değil, ümmet düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor vesaire Ayetler, hadisler okunsa, asıl saadetten, tarihten örnekler getirilse, bütün bunlar yapılsa bile bir bakıyorsunuz orada ne oluyor? Yani sahici bir tartışma yapılmıyor. Olabilir, belki doğru söylüyorlardır. Bu bizim için bir nasihat olabilir deyip de bir iç sorgulamaya girilmiyor. Hemen panjurlar indiriliyor. Belki onların ağzı tıkanmak için onlara cevap yetiştiriliyor. Hemen münasebetler kesiliyor, araya mesafe konuluyor. Hemen içimize kapanıyoruz, marjinalleşiyoruz. Böylece küçük küçük öbekler halinde marjinal yapılar oluyoruz. Her birimiz kendi siyasi ekonomik kaynaklarını kendi Efendim seması altında kurmuş, oradan beslenen, dışarıya bağımlı olmamak için azami gayret sarf eden küçük küçük yapıcıklar oluyoruz. Adacıklar oluyoruz, paramparça. Yeter ki benim siyasi ve ekonomik anlamda ihtiyaçlarımı karşılayacak, Türkiye'de ve dünyadaki hizmetlerimi finanse edecek, siyasi ve bürokratik anlamda önümü açacak, engelleri kaldıracak, ihtiyacımı karşılayacak enerjiyi istihdamı ben bulabileyim. Gerisi önemli değil. Diğer cemaatlerle, diğer Müslümanlarla, ümmetle temasın varmış, yokmuş. Yahut bu temas hakikaten onlarla yüzleşmek, dertlerini dinlemek, bize dönük eleştirilerine kulak vermek, oturup düşünmek, bu hepimizin üzerinde düşünmesi ve kendimizi efendim tutup sorgulamamız gereken sorulardır bunlar yani evet burada mezhepten meşrebe tarikata e, cemaate camiaya gruba hizmete e, vakıfa derneğe en küçük oluşuma kadar bütün müslümanlar kendilerini böyle bir prensiple efendim e, sorumlu hissetmelidir nübüvvet sonosunda konus konusunda evet son söyleyeceğim söz bu olsun diyelim burada nokta koyalım Bizim Allah ile olan ilişkimiz baba oğul gibidir. İfadesini mecazinde olsa kullanmak doğru mudur? Tamamen yanlış mıdır? Tamamen yanlıştır. Çünkü açık Kur'an ayetleriyle çatışan ifadeler mecazda olsa kullanılamaz. Lemme-i şeytaniye ne demektir? Vesvese. Peygamberlere verilen hikmeti, sünneti seni iyi olarak anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Ama sadece o değildir. Sünnet bize yansıyarak gelendir. Hikmet aynı zamanda bir bilgeliktir. Sünnet o bilgeliğin zaten bir kısmıyla o bilgeliğin dışa vurumudur. Peygamber olmayan insanlara vehbi ilim verilebilir mi? İlhamla verilebilir, keşif, zuhur, rüya ile verilebilir. Ama genel olarak velayet e, vehbidir diyemeyiz, kesbidir. 3 4 5. yüzyılda yazılan nübüvvetin ispatına dair kitaplarda bahsettiniz. Bu kitapların yap yapıları bu kitaplara yapılan saldırılar karşısında yazıldığını görüyoruz. Ha Bu yapılan saldırılara rahmet vesilesi olduğunu söyle Dolaylı olarak evet tabii ki rahmettir. Şer gördüğünüz hayırdır, hayır gördüğünüz şerdir. Meali itibariyle. Esselamu aleyküm. Meleklerin suret olan bir de girmediğiniz iketiniz. Suretten kasıt bu her türlü fotoğraf mı yoksa? Burası tartışmalı fotoğraf değildir. Bu bildiğimiz tasvirler, biblolar, heykellerdir diyenler de var. Yok canlı resimdir. Bir bütün olarak yaşayabileceği kadar bir beden yani arasındır resmidir diyenler var. İtilaflı bir konu. Hocam bizde beklenen Mehdi ile on iki Mehdi anlayışının farklılığını bizimkisi çok farklı. Bizimkisi beklenen Mehdi o silsileden gelen bir Mehdi değildir. Bizde de beklenen Mehdi yoktur ya. Biz Mehdi'yi bekliyor falan değiliz. Ya, i̇şimize bakıyoruz. Mehdi zaten gelir. Ayete başlarken dememiz mi gerekir? Evet gerekir. İstiazi billah diye. Eğer Kur'an okursan, istiazi billah ve raitkena, besmele gerekmez. Peygamber Efendimiz ismi anıldığı yere gelir mi? Ne gelir mi? Peygamberimiz? Yok, öyle bir şey yok. Peygamber Efendimizin ruhaniyeti her yere mi gelir? Şer işlerken yere de gelir mi? Peygamberimizin ruhaniyeti gelmez, öyle bir şey yok. Adı anıldığına falan da gelmez. Salatlar Efendimize arz edilir bana salat edene ben de salat bana dua edene ben de dua ederim diye hadisler var ama salat ettiğimizde yanımıza gelir ruhaniyete hazır olur yok efendim sofrada bir kaşık bir tabakta onu açalım falan bunlar hurafedir bidattır bir elvi hurafesidir bunlar Türkiye'de de maalesef bazı e, akımlarda var köpeğin ve resmin bulunduğu bir eve yere melekler girmez bereketlendirmez hadisini söylediniz bunun ne olur açar mısınız bu böyledir sayı hadislerdir bunlar Melekler girmiyor böyle yerlere. İnsanlar yaratılmadan önce şeytanın meleklere ders verdiği hocalık yaptığı söylüyor. Bu konuda bilgi verir Yani böyle bilgiler var ama e, bunların öyle merfuh rivayetler değil. Çok sağlam bilgiler değil ama e, en azından müstakim bir isim olduğu biliniyor. Sizdeki mi diyor? Sitedeki mi diyor? Velayet sistemi gizli bir nübüvvet atfı ise. Şiha'daki ha. İmamiye şihasının imam imam küfür durumu nedir? Evet. Evet. Yani kafir olduğunu söyleyemiyoruz. Aşırılarının kafir olduğunu söyleyebiliriz ama aşırı olmayanlara kafir diyemiyoruz. Fakat hurafeci ve bidatçıdır. Cinlere peygamber gelmiş midir? Gelmiştir. Efendimiz cinlere de gönderilmiş bir peygamberdir. Vâhiru devana elhamdülillahi rabbil âlemin. Rızıkla alakalı ayet sordunuz herhalde. Arkadaşlar iki tane yazmış vermiş size. Geçen dersten kalan bir bu. Rızıkla ilgili ayet. Nasıl yani? abi şunu. Yani zena yine karane. Tacsinler, Tacsinin ilmi haydi bunu rabbik. Hmm. Evet. Ahu Moksimon rahmeten rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaşıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerinin alanında biz paylaşıyorduk. Ben bağlantıyı kuramadım. Söyle diyor acaba. Ha. tabii aynı vienscə. ölçüde vermiyor yani Allah faddala bazı bazıkum <Sanlıksiyonlu> ala bazın rızıkta Allah kiminizi kiminizden daha fazla daha üstte daha avantajlı kıldı zengin fakir ayrımı biraz da takdir işidir